Çeviri ve beri yanı hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Sabah vakti güneş doğmadan iki damla çiğ düşmüş iki tane çiçeğin üzerine. Birincisi genç kızın çiçeğinin üzerine düşmüş. O çiçeği toplamışlar e, gençler ve horo oynamışlar başlarına e, şapkalarına takarak. İkinci çiğ bir gelinin çiçeğine düşmüş. O çiçeği de çiftçiler toplamış, e, şapkalarına takmışlar, e, bereket getirsin diye. Evet bugün, geçen hafta da söylediğim gibi e, bir misafirim var, daha doğrusu iki misafirim var. E, öncelikle Bulgaristan'dan sanatçı dostumuz Tatiana Toncheva ve e, bize e, Tatiana Toncheva'nın söylediklerini e, çevirecek olan sevgili arkadaşım. Özcan Sönmez'e. ikinize de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. E, detaylara girmeden isterseniz bir şarkı daha söyleyelim. E, Naçizane Bendeniz'in eşliğinde e, bu arada ilk söylediğimiz parça şop bölgesindendi. Bulgaristan'ın şop bölgesinden. E, Tatyana ile bugün hem şop şarkıları söyleyeceğiz. Sofia'ya yakın şop dağı civarında yaşayan e, halkın şarkılarını hem de e, Pirin'den ve Yunanistan Makedonyasından e, Makedonca şarkılar e, söyleyeceğiz. Şimdi bir e, Yunanistan Makedonyasına ait bir parça e, parçanın ismi Smilyana e, hikayesine de şöyle kısaca e, değinmemiz gerekirse Smilyana zenginliğiyle e, ünlü Kostur şehrine gelin gitmek üzeredir. Kastorgah diye e, Yunanca adlandırdığımız şehir. Ve zenginliğiyle e, tanınan Kostur şehrinin e, yine zengin evlerinden birine e, gitmektedir gelin. Ve e, evin türlü detayları anlatılmaktadır şarkı, şarkıda. Sonra da e, denmektedir ki kızım yavaş yavaş toplan dönürcüler gelecek onlara e, kahve sunman gerekir. Gibi bir... E, gayet e, huzur Aslında huzur verici e, günlük hayata dair e, bir şarkı <gülüyor> Oh, Çok teşekkür ederim. Şimdi e, öncelikle biraz biyografiden başlayalım. E, çocukluk döneminde çok e, yoğun bir e, hoş bir folklor ortamında büyüdüğünü biliyoruz. Babasının e, Gravo şehrindeki e, folklor topluluğunun halk müziği ansambulunun e, yıllarca yöneticisini, yöneticiliğini yaptığını biliyoruz. Birazcık biyografiden konuşalım hocam. Eee is za da za Sofia muzikantsko moya başta e kompozitor, na Perni. Sofya'da doğdum, müzisyen ailesinde doğdum. Benim babam ansambl pärniki pärninin şefidir. Gravo pärnicken şefidir. Hala, nasıl da profesördür? Sıradan. Sıradan. Sıradan. Sıradan. Sıradan. Sıradan. Sıradan. Sofya Akademisinde piyanu ve müzik teorisi e. bölümlerinde bitirdim. Sırtımdan sonra, zeminliğimle birlikte, bir kış boyunca, bir kış boyunca, bir kış boyunca, bir kış boyunca, bir kış boyunca, bir kış boyunca, Sonra Kotel şehrine gittim, orada şeflik yaptım ve bütün müzik deresli, müzik teorisi dersleri verdim. Oradaki halk halk müziği okulunda. Evet, meşhur bir okul. meşhur bir halk müziği okul var A, Kotel'de, evet. Kotel, e, din malak planinski Grad, ve Kotelde, kurulan ilk müzikal ucuşu okulunda, Balkanlar'da, Balkanlar'da, Balkanlar'da, Balkanlar'da, Balkanlar'da, Balkanlar'da, Balkanlar'da, a Kotel çok küçük bir Balkan şehridir. şehiridir. Orada ilk halk müziği enstrümanları ve halk müziği şarkı söyleme eee okul orada kurulmuştu. Rodoplarda. Rodoplarda değil, Balkan'da. Hı. Evet. Rodoplarda değil. Eee В всѣхъ этихъ градахъ има хѣ детски народен хор. И As продължик своите работа oldu ansambilde bir orkestra halk enstrümanları orkestrası şefi olarak buğun orkestrasına devam ettim. Bu e, şimdi ilginç bir ayrıntı sanıyorum. Bulgaristan'da eee halk müzesiyle uğraşan insanlar e, genellikle Klasik ekol'den gelen insanlar değil. Onun durumu biraz farklı. Neden neden klasik müzik okuyup halk tercih klasik müzik okuyup halk müziğini tercih etti? İtalya ise ştu ima klasik bir skobrüzvanıya. Şimdi benim babam İstanbul doğumludur, onun annesi de çok halk şarkıları söylermiş ve ben hakikaten bu müzikle büyüdüğüm için öyle bir seçim yaptım. Ayrıca babamın da akademik bir eğitimi vardı ayrıca halk müziğinin dışında. Anladım, o da onun da bir klasik tarafı tarafı demek ki. Tabii tabii. Anladım. Peki o zaman. Bundan sonraki parçamızı yine beraber çalacağız e, Bayan O Omilemi Yagodo parçanın ismi yine bir şop şarkısı. E, Yagodo çilek demek değil mi Özcan? Tabii, tabii tabii. Evet. Ve e, şarkıdaki e, genç kızın ismi aynı zamanda. E, fakat şarkı bir düğün söz konusu Yagodo evleniyor ve e, Yagodo'nun sadıcı tarafından. ...yazılıyor. Eğerse ...bu sağ dışta Yakutu'yu seviyormuş... Ee, ...ama... ...çok üzünlü bir parça değil... Ee, ...benzeri... ...temalı çok daha üzünlü parçalar... ...olduğunu biliyorum Bulgar müziğinde... Ee, ...diyor ki... ...ben sana kızmıyorum... ...böyle bir durum ortaya çıktığı için... ...kendi kalbime kızıyorum... ...nereden e, buldu da... E, ...sana aşık oldu diye... E, ...ayrıca senin... ...evlenmene kızmıyorum... Ee, nasıl oldu da ben bu düğüne sağlıştık yapıyorum ee, gibi bir teması var parçanın. Ee, bu arada birazcık bu şarkıyı öğrendiğimiz e, Pencurova'dan biraz bahsetmek ister mi? Yani e, 50'li yılların önemli şarkıcılarından biri. Birkaç cümleyle e, onun fikirlerini merak ediyorum. Niye okuduğumuzda George Pencurova'yu mu hoşladı? Г Пинчурова е на от найлюбимите български изпълнтелки, тя е роде в началото номиналиек в вград Тран, е на малко градче в Шопската фолклорна област и излизеки от там тя завършва музикално више образование в Чехия, ъдето учи класиич ско но върща се, Georgy Penzurova Shopluk bölgesinde Trn şehrinde doğmuştur. Geçmiş yüzyılın başında. Ondan sonra Çekoslovakya'da klasik şan okuyor. Ну, döndüğünde Georgy Penzuro halk şarkılarını unutmuyor.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 Kemal Atatürk Türk'ün anasını aynı, aynı şekilde size kutluyorum. Evet, e, hoş bir günde böyle bir e, program yapıyoruz. Tabii ki e, 80. Cumhuriyeti'nin e, e, yılını biz de e, kutluyoruz. E, Pencerova'nın meşru ettiği e, O Millemi Yago'du şarkısını çalıyoruz şimdi. Müzik Oh mille mi com'sci scoté poi c'è oh mille mi com'sci scoté poi c'è già a plavo besseia guodice plavo besse menni mi lubese plavo beşe menni mi lubese Amamika Take a Okul bitiyor ve Grauvoya dönüyor. Oradan devam edelim. Ne kadar uzunlukslat Faktiksel bir regiona, na graduvete Radomir Pernik. Sırttova, as, devam edecek, sonra, Pernik şehrinde, yine halk enstrümanları orkestrası yönetimi. Kam uh, uh, uh, dövretsin a kültürü de bıb krad pernik. Kültür sarena, kültür sarena ki halk enstrümanları orkestrasını yönettim. Pernikteki. devam eder? Da. Uh, Sırtı И на други формации bunun dışında çocuk halk şarkıları korolarını yönettim. Ayrıca a, klasik a, batı müziği korolarında yönettim ayrıca. Курипитировала сам найразлични Ayrıca bir piyanist eşlikçi olarak birçok sanatçı eşlik ettim. Hem enstrüman hem vokal. Daha çok klasik müzik mi? Za kompanimente poveci klasik müzik ile... Klasik. Daha fazla klasik müzikte, hı hı. evet. evet. Peki, o zaman bir şarkı daha sokalım. Çünkü şarkılarımız çok. Ee, Katerino Mome parçanın ismi. Pirin bölgesinden, Bulgaristan'ın Pirin bölgesinden ki e, Makedonya'nın sınırı olan bölge. E, Katerina adlı kızın güzelliğini e, betimleyerek başlıyor şarkı. Nasıl bu kadar güzel olabildin? Nasıl bu kadar bakımlı olabildin? Hangi topraklarda doğdun? Nerelerin suyunu içtin? Seni kim hangi ana doğurdu? Gibi bir e, soruyla başlıyor. O da cevap veriyor. Güzelim çünkü dağda doğdum. Pirinde doğdum. Pirin dağında doğdum. Buranın sularını içtim. Buranın besinlerini e, buranın yiyecekleriyle beslendim ve beni pirinli bir ana doğurdu diye devam ediyor parça. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Blogu derevi. Noku. Merci. Da. Hikaye uzun devam edelim isterseniz. Ne kadar da да? Nele devam ediyoruz? Kato stanovaj pros za akumpaniranje. Po nastojajstem sam korrepetitor vo suvinski universitet. Vo specijalnosta nacalna i şu anda Sofya Üniversitesi'nde Kliment Ohritski'de müzik bölümünde eşlikçi koopitör olarak çalışıyorum. Kıdetu akumpaniram na folklorne odel, na instrumentalistite i narodnite birci. Orada halk müziği fakültesinde görevli olarak çalışıyorum. E, halk enstrümanlarına ve e, halk şarkıcılarına eşlik yapıyorum. Peki, özellikle çocuk müziği ile ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum, biliyoruz. Bunun dışında bir de biraz bunlara değinelim isterseniz. Вы занимаетесь детской музыкой? Можете ли рассказать мне о кудуме за то? С işi müzik. Katu sam rakovodila няколко детски състава, детски хорове и имам със çocuk uzun zamandır ilgileniyorum. Daha üniversite yıllarımda öyle bir şeylere başlamıştım. Ayrıca çocuk şiirleri de yazmıştım. Birçok çocuk korularını yönetmiştim özellikle halk çocuk koruları ve yazdığım besteler de esasen halk müziği çocuk şarkıları gibi anlaşılıyor. Ayrıca şeylerim de var kazandığım yarışmalar da var o konuda. Kendi Aldığım ödüller var çocuk halk şarkısı konusunda. Yazdığı şarkılarla aldığı evet, ödüller evet. yani özgün yeni şarkılarla evet, demek. Evet evet. Uh -huh. Peki şimdi iki tane parçamız var birbirine bağlı. Ee, birin, ikisi de şop bölgesinden. Ee, bir tanesi Pesto Koçaka birincisi. Bir, e, i̇ş şarkısı. Dokumacı şarkısı. Diyor ki Bekli güneş batma. Çünkü kardeşimle gömlek e, dikiyorum. Çünkü o askere girecek. Birinci parça bu. E, arkasından Dotsa Deli Bela Platno adlı bir parçamız var. Bu da yine Gürga Pencirova'nın e, meşhur ettiği şarkılardan birisi. Dotsa gerede e, kumaş çıkıyor. Dokunduktan sonra e, temizlemek için yapılan bir işlemden bahsediliyor. Yine bir e, dokumacı e, şarkısı. Fakat özellikle birinci parçada e, normal olarak iki sesli şop e, şarkı söyleme geleneği var. Bu Birinci şarkının e, polifonik özelliğini, geleneksel olarak çok sesli e, özelliğini birazcık kavramanız için ilk bölümünü e, Taçana Tonçeva söyleyecek. Arkasından e, ben ikinci ses yapmaya çalışacağım akordeonuna. Tabi iki kadın sesi lazım burada. İki kadın sesi yok. E, birazcık bize önce... Bu şarkı söylemenin geleneğinin polifonisinden birazcık bahsizsin. Sonra da e, kendisi birinci bölümü akapel olarak söylesin. Ben de ikinci bölüme gireyim. Postoy, poczakaj. Şe izpınete. Seda pırlılık iska da kareşte za, za şopskata polifonia, koya to zilegnatı za, w tazı pesen. Mose de kareşte naşluluşatelite neşto za в шопската фолклорна област се пее полифонично като тези които пеят първи глас са водачки те викът водят мелодията а тези които пеят втори глас полагат bölgesi ne çok karakter bir iki seslik polifonisi var ilk ses onlar çok bağırarak yüksek sesle söylüyorlar Altakiler de dem tutuyor gibi aynı sesi tutarak e, söylüyorlar. Bu alt tutan e, sesler, gaydanın dem sesini dem sesine benzer. Evet, ona öykün örnek yapılmıştır. E. ve svoj e. brazen sprovat e. mogu Bunu bir nevi eşlik gibi de düşünebiliriz. Özgün bir eşlik olarak. Bu aynı muellik bu benim kendi çaresimimdir. Narodnите певици, традиционните в България с пяли тези песни са звучнае по групи, като най-малката група имало една водачка и две, три и повече жени които bu söyleme pratik içinde bir iki kadın solist olarak söyleyerek. Diyar kısma, alttaki demsesi tutarak. Bu pratik o şey kildeyi ay gündır. İnteresno je, kogato te səpiali uh, səpiali po vreemena râbota i səsicuvali od различni mahali da si pripiavat. Ednata grupa zapiava edna pesen i od drugata mahala, po vreemena žut, pripiavat drugata pesen. Işte bu keularde iş zamanı olarak. E, e, yapıl, yapılıyordu o zamanlarda diyelim ki bir mahalleden bir ses yükselir e, öbür taraftan da başka bir ses gelir bu şekilde bu o, o şekilde e, bu şarkılar doğdu. Doğmuştu. Evet. Anladım. Bazen farklı şarkılar söylerdi bazen aynı şarkının bir ekosu gelirdi başka bir taraftan o şekilde. Evet. Yani tamamen doğal hayatın bugüne yansımış hali. Evet. Ve tabii biraz daha disiplin olmuş, biraz daha e, kuralları konmuş, teorize edilmiş hali bunlar. Bir ton rica edebilir miyiz? Bu Bosch'un şakapel'm onu parvo da. pa Oh. Sonra birazcık şarkılarımızda ağırlık verelim. Temel şeyleri sanıyorum konuştuğumuzu düşünüyorum. Bu genel olarak müzik hayatıyla ilgili eklemek istediği var mı onu bir soralım Ben А, водила съм курсове по народна музика в Белгия, в Брюксел. Участвах в е, Москва в един много интересен форум. Тва там има едно училище в град Щербинка, където се работи по системата на Карл Орф. Аз участвах с доклад и демонстрация на това, което се в Şimdi şunu söylemeyi unutmuştum. Ben aynı zamanda Bulgar Besicilerin Birliği'nin üyesiyim. Aynı zamanda Belçika'da, Brüksel'de çalışmalarım oldu. Sonra Rusya'da, Moskova'da bir doklat hazırlamıştım, bir konuşma hazırlamıştım. Bu orada bir okulda Karl Orfun metoduyla ilgili bir çalışmalar yapılıyordu ve ben de orada bir bir sunuş yapmıştım. Karl Orfun çocuk müziğiyle ilgilendiğini evet, biliyoruz. Bu konuyla evet. bağlantılı sanıyorum. Evet, evet. Aynı konuyla. Odelno dva v tazi godina v proletta presproletta grad Omsk, kade to beshe perva mezhdunarodna Sibirskaya asambleya za kompozitsiya, tam Bergh Pokanena katochlen na mezhdunarodnoye jury i sosto uchastvoval s svoim dokladom. Uh, da Sibiriya da Omsk shahrinde uluslararasi bir, ıı, çocuk besteleri, çocuk şarkıları, ıı, bulundum, yarışmasında bulundum. orda jüri üyesiydim. Ha, üyesiydim ve orda aynı zamanda Yine bir sunuş yaptım. Forumu Bu forumun adı, sınırsız sanat adını taşıyordu. Uh, te ne grad. orada büyük sahnede uh, şarkılar söylediymiş, halk şarkıları. Omsk uzun zamandır kapalı bir şehirdi. Çok etkileyici olmuştu. Aynı zamanda ben şiir de yazıyorum ve bu şiirler üzerine bazı önemli besteciler beste yazdı, özellikle Jordan Kolev. Profesör doktor. Yordan doktor Jordan Kolev. İdinin en esvesini Bu bizim çok ünlü bir bestecimizdir. Aynı zamanda bu çalışmış olduğum bölümün kurucusudur. Zdno sas negu İyim, ama iyi. Ne kadar iyi? Ne kadar iyi? Ne kadar iyi? Ne kadar iyi? Ne kadar iyi? отделно това нашето съвместно сътрудничество не поведе заедно Sora Aynı besteci ile beraber Bis Banke şehrinde yarışmalara gittik. Dimitrovgrad şehrinde aynı şekilde. В Varna da като Варненски форум беше международни за първи тази година проведен zlatna рибка детски конкурс за детска песен съвременен конкурс с участие на много страни извън България там зех награда като песента беше по текст музика и Varna'daki e, altın balık e, çocuk şarkısı yarışmasında yine ikinci ödül aldım. Oradaki şarkı benim e, bestem ve benim sözümdü. Çok iyi. Şimdi e, evet zamanımız azalmış. E, i̇ki şarkıyı birbirine bağlayarak e, bitirelim. Birincisi Ludo Mulado. Arkasından e, yine... Yunanistan Makedonya'sından bir e, parçamız var. Kalliokalino parçanın ismi. Ondan sonra veda edelim ve bitirelim. Ludumlado ve Kalliokalino. Önce Ludumlado. E, Ludumlado prim bölgesinden Kalliokalino Yunanistan Makedonya'sından. Ako hjeđa ko 같이 I'm going to Sevgili dostlar bugün hem sohbet ettik hem çaldık söyledik. Ee, sevgili Tatiana Toncheva ve e, bize çevrede yardımcı olan sevgili arkadaşım Özcan Sönmez ikinize de e, yürek dolusu sevgiler ve teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. E, umarım Ski. memnun kalmıştır. Bir sorun Soralım bakalım rahat etti mi? Keyif keyif aldı mı programdan? Да, благодарим много на този добър музикант, Bu kadar iyi bir müzisyeni muammer oluyor. Çok teşekkür ediyorum ki bu kadar kısa zamanda ...bu şarkıları öğrendi ve... ...çok bir şekilde, iyi bir şekilde icra etti. Zevkle. Zevkli. <gülüyor> ve bu radyoda bulunduğuma... ...çok te teşekkür ediyorum. 13 Kasım'da... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konserimiz olacak. Daha sonraki programlarda... Duyuracağım ...bu konseri. Bir terslik olmazsa... ...Bayan Tatyana Tonçova da konserimize konuk olarak katılacak. Şimdi program sonrasında... ...telefonun başında olacağım her türlü kritik ve düşüncenizi bana ulaştırabilirsiniz. 0212 296 23 89'dan 92'ye kadar. 92 kadar. 0212 296 23 89 90 91 92. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Tekrar teşekkürler ikinize de. Şükürler. <Gülüyor> Tuna'nın Beriyan'ı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu